Beyler, camiada dinleyenleri, Bir Garip'lerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Etam Cevajol hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocam, bir önceki programımızda Sadef Efendi Hazretlerinin tefekkürle alakalı görüşlerinden bahsediyordunuz. Tefekkür nedir? Kur'an-ı Kerim'de tefekkür hangi şekillerde geçiyor? Esat efendi Hazretlerin tefekkürle alakalı kanatlarına başlamıştınız. Dersimize buradan devam edebiliriz. Evet. Âûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değelim. Esat efendi Esat efendi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 O zaman bizde dersimiz bu, ne kadar varlığımız varsa varsın. Peygamberimizin sünneti la teştemiye, la teştemiye. Yani bir araya gelmesin. Udmanın iki katık fi ina in wahidin bir sofrada la teştemi udmanin iki katık bir araya gelmesin. Fi ina in wahidin sofraya oturduğunuz zaman sofranızda iki katık olmasın.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 Hadisler ortada. Bir doktora versinde fakültede doktora öğrencilerimle bu konuda bir atölye çalışması yapmıştım. Ortaya bu çıkmış, şaşırmıştım ben. Yani o kadar az suyla sandırma alınır mı? Alınır. alır, vücuduna sürermiş Peygamberimiz. Suyu avuç avuç. Öyle usul abdesti alırmış. Bizim her şeyimiz bugün israf. Zaman israfı, insan israfı, yemek israfı, su israfı.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 bilinç altına girmiyor. Yani tefekkür aynı zamanda yaşama dönüştürmek. Yaşama, Hayat tefekkür yani. zaten tefağıl babında içselleştirme var. Evet. Benimseme var. Yani tefekkürün konusu neyse o konuyu benimseme, içselleştirme var. Onunla bütünleşme var. İşte Esad Erbirli Hazretleri mektubatın 70. sayfasında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 gösterdiği için düşüneceğiz. Her şeyi Allah yaratmıştır. Yani kevni ayet ayetler. Tabii tabii. Yani. Her şeyde Allah'tan bir iz var. Her şey onu anlatıyor. Her şey ona götürüyor. Dolayısıyla her şey mürşit, sen mürüt olabilirsin. Sır burada. Bu nedenle tasavvufta çok önemli bir yere sahip olan tefekkür-mevut yani ölümü düşünüp içselleştirmek Kişiyi en büyük gerçekle yüzleştirmesinden dolayı gafletten uzaklaştırır. Allah'ı unutmaktan uzaklaştırır. Allah'a yaklaştırır. Gerçeğe doğru yol almasını sağlar. İşte tezekkir bütün kişiyi gafletten uzaklaştırdığını bir örnek olarak ele alan Esad Efendi Hazretleri, Kullümen aleyha fân. ویف قابلیت ربک الزجلال و دیکرام هر چی فانی دیر هر چی یک خواهد بود هر چی هر چی یک خواهد بود ساده‌جی و ساده‌جی اللهان یو جزاتی باقی خواهد بود، دوام می‌دهد. اگر آن یکی را ببینی، اگر آن را ببینی، اگر آن را ببینی، Yokluğunu bildi, yoksulluğunu bildi, hiçliğini bildi. Allah bizim hiçliğimizde başlıyor. Allah bizim hiçliği bilip yaşamamızda başlıyor. Sofrada on şeyci mekvaktan, o sofrada Allah bulunmaz. O sofrada israf var, saçıp savurma var. O sofrada şeytan var. İnnel mübevverine.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 Bu dergaha gelen, kelam dergaha gelen zevat-ı kiramdan bahsediyorlar hocam. Bu kelam dergaha kimler gelirdi? Bunlardan bahsediyor. Evvelhamdülillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Dergah biliyorsunuz. Yani herkesin geldiği bir yer.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 ...Ahmet Efendi var... ...Peygamberimizin desinden ...Büyük Sadiozgatlı... ...Mesela o da aynı şekilde... ...Esa Derbi Hazretlerine intisaplı... ...ne insanlar var... ...böyle hala da... ...bulduğum isimler var benim şahsen... ...bulduğum isimler... ...teferruatıyla beraber... ...işte altın Oğluk yer ikisinde inşallah... Hı. ...belki bu ay çıkacak yayınlanacak... ...sayı isimlerini... E, ...tesbit edebildiğim... ...50 civarında insan var... Evet. Bunlar çok önemli tabi yani. Önemli. Onlar, tabii. Bunlar profesörler var. Evet. Ordinalist profesörler var. Hafızlar var. Ondan sonra müderrisler var. Cami imamlar var. Müezzinler var. Tüccarlar var. Fakirler var. Zenginler var. Talebeler var. Kadınlar var. Erkekler var. Evet. Beyice Hanım var mesela. Mahmut Muttar Paşa Osmanlı sadrazamı başbakan. Hanımı Nimet Hanım. O da O da dergaha gidip geliyor.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 okuyuculara önümüzdeki sene Allah bir verirse arz etmeyi istiyorum. Sultan Reşat'ın hocam evet. pir efendimize intisab etmesiyle alakalı. Evet, evet. Küçük bir anekdot var. Var, evet. evet. Orada onu da anlatayım yani bu, bu, dergahın çevresindeki isimler. Bir Osmanlı padişahı Sultan Reşat. Evet. Nasıl intisap etmiş? Yeri gelmişken hemen anlatalım. Buyurun hocam. Ve dergi hakimleri gelirdi. Onları da izah edelim. Buyurun. Efendim Sultan Reşat tahta çıktıktan sonra bir cübbe diktirir. Evet. Efendim eskilen kıymetli hediyeler ilmiye sınıfına cübbe şeklinde olurdu. Şehlere cübbe şeklinde olurdu. Vezirler samur, kürk vesaire onları giyerlerdi.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 Son dört ayet-i kerimesini okur. Estaizu billah. Ya eyyetühen nefsül mutmeyinne. Ey huzura kavuşmuş olan nefis. İrci'i ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye. Sen Rabbinden razı, Allah da senden razı olarak. Sen Rabbine dön. فَدْخُل۪ي ف۪ي اِبَاد۪ي Kullarımın arasına katıl, فَدْخُل۪ي جَنَّت۪ي ve cennetime gir. Meğer Sultan Reşat'ın cübbenin yakasının içine yazıp koyduğu ayetler bunlarmış. Evet, Esad Efendi'nin cübbeyi giyerken okumuş olduğu ayetler. Yaver döner, efendim giyerken يَا اَيَّتُوَا نَفْسُ الْمُطْمَيْنْنَهُ ayetlerini okudu deyince Sultan Reşat bu durum karşısında duygulanır ve ağlamaya başlar. Ve ertesi gün gider bizzat tekkeye esad bir hazretlerinden maneviyat dersi alır ve ona intisab eder. Ey Canan! Sultan Reşat sana kurban! arz semada herkes sana hayran! Bismillahirrahmanirrahim. Yani devrin padişahı Sultan Reşat da esad Erbil Hazretlerine mültesip bir dervişti. Evet. Hasip Efendi'nin anlattığı bu dergahda tanıdığı zevatı. Hocam onları da ismen böyle kısa kısa. Biz zikredebilirsiniz programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Efendim dergâha kimler gelirdi? Dergah kimler gelmezdi ki? Evet. Padişah'a geliyorsa. Herkes gelirdi. Serbest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 açta da gelecek, susuz da gelecek. Falan. Kulun kapısı kilitlidir. Allah'ın camisi, dergahı, kapısı herkese açıktır. Onun için de dergah denmiştir. Evet. Bu çok önemli. Dergah diyor, Hasim Efendi en çok ulema sınıfı gelir diyor. Alimler daha çok gelirdi. 1924 senesinde ben dergahta görevliyken, Sami Efendi halife olarak memlekete Adana'ya gönderilmişti.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 Molla Said Nursi Hoca Tayfur Efendi Kastamonulu Hafız Nuri Efendi Trabzonlu Süleyman Efendi Lütfü Efendi Kayseri Dersi Amı Hafız Abdullah Efendi Konya Reis-ül Kurrası Konyalı Hafız Efendi İstanbul Reis-ül Kurrası Hafız Hayırullah Efendi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 Şem -i can yandıkça pervaneler üşüşür. Cümle alem baş eğer dergaha koşuşur. Evet, Bismillahi. Yani bu dirilik mumu, can mumu, hayat mumu yandıkça hayata herkes koşar. Çünkü bir ışık oradan hayat ışığı alır. Yani oradan güç alır. Herkes oraya gidiyor.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 Bir zamanlar bu merkezindeydin, ayrıldın, bu merkeze gel. Uzaklaştın, mecusi oldun. Kutperest, ateşperest, kafir, hristiyan, nasrani, yahudi oldun. Merkezinden uzaklaştın. Sen merkezdeydin, bir zamanlar Allah'taydın. Tekrar buraya gel. İster ki günahın olsa yüzbin kere günahına tövbe edip bozmuş olsan yine gel, yine gel. Dergah-ı ma ümidi ni'st. Baza baza heronçi hasti baza gel gel bizim dergahımız ümitsizliklergahı değil. Dergahlar git git demez, gel gel der. Benim evimin kapısına varırsan, benim evimin kapısı git git der. Evet. Evlerimiz ne zaman olacak?